Kıymetli dinleyenler, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda malumunuz olduğu üzere muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebeci Hocamız bizlere tasavvufi sırlardan, tasavvufi kavramlardan bahsediyorlar. Daha önceki programlarımızda muhtelif kavramlardan hocamız bahsetmişti. Birkaç programdır, epey de bir süredir. Ölüm kavramından hocamız bize bahsediyor. Ölümle alakalı anekdotlar, menakıplardan bahsediyor. Muhterem hocam Kuşehir'in El er isimli eserinde şöyle bir şey anlatılıyor. Ebu Hüseyin Maliki anlatıyor. Hayrun Nesaç ile senelerce arkadaşlık yaptım. Ölümünden sekiz gün evvel bana dedi ki ben perşembe günü akşam namazı vakti öleceğim dedi. Yani ölümünden sekiz gün önce e, bu şekilde bir şey söylemiş. Ben perşembe günü akşam namazı vakti öleceğim demiş. Cuma günü namazdan önce de defnedileceğim demiş. Sen bunu unutacaksın ama hatırlamaya çalış. Demiş Ebu Hüseyin diyor ki, Gerçekten Cuma gününe kadar onu unuttum diyor. Vefatını haber veren birine rastladım. Cenaze namazına yetişmek için koştum fakat, halkın cenazenin bulunduğu evden döndüklerini ve namazdan sonra defnedilecek dediklerini duydum. Fakat ben geri dönmedim. Cenazenin yanına vardım. hayr mesajın Nesaj'ın, Bildirdiği gibi cenazenin namazdan evvel çıkarıldığını gördüm vefat anında yanında bulunanlara durumu sordum şöyle dediler bir baygınlık geçirmiş fakat sonra ayılmış evin bir tarafına bakmış dur Allah seni afiyette daim kılsın sen emredildiğini yapmaya memur bir kulsun ben de memur bir kulum sana emredilen şey elden kaçmaz bana emredilen şey elden kaçabilir demiş. Ve su istemiş, abdestini yenilemiş, namaz kılmış, sonra uzanmış ve gözlerini hayata kapamış ve o şekilde ölmüş diyor. Ölümden sonra rüyada görülmüş ve halin nasıl diye sorulmuş. Hiç sorma fakat fasit dünyanızdan kurtuldum demiş. Yani bir hafta önce öleceğini haber veren yani sekiz gün önce öleceğini haber veren bir kişinin halinden bahsediliyor bu menakıpta. Dilerseniz bunu açarak devam edebiliriz Muhterem Hocam. Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in Evet bu Hayr-ı adından da anlaşılacağı üzere dokumacılık, dokumacılık yaparmış Dokumacılık evet Dokumacılık yaparmış büyük selef dönemi alimlerinden büyük selef dönemi mutasavvıflarından. Evet. Değerli büyük bir Allah dostu. Allah bizi şefaatine nail eylesin. Amin. Amin. mesaj. İnşallah. Öylesine çok sadaka Dağıtırmış O kadar çok verirmiş ki mübarek zat. Artık kendisine iyilik denmeye başlanmış. Evet. Ya Adı kendisi hayır hayır yani iyilik iyilik diye anılmaya başlanmış. Bak ee, özelliği evet. yani eline ne geçiyor veriyor durmadan sürekli hayır evine. yapan birisi. Hayır yani. yapan birisi yani. Evet. Arada bir hayır yapmakla sürekli hayır yapmak arasında ne fark var? Bunu çok düşündüm yani sürekli hayır yapmak ve arada bir hayır yapmak. Adam hayatı iyilik olmuş. ya. Yani. Süreklilik artık iyilik ruhuna yerleşmiş, işlemiş. Kendisi iyilikten ibaret hale gelmiş. Evet. Çünkü insanoğlu peygamberin dediği gibi saaten, saaten parmağını kaldırıyor. Şöyle yapıyor. Evet. Hanzala'ya. Hanzala. Evet. Hanzala münafık oldu diye hadis-i şerif var ya. Evet. Yani sizin yanınızda bir türlüyüz. Sizin yanınızdan çıktığımız zaman başka bir türlü oluyoruz. ...bu değişkenlik münafıklık mı? Ya Resulallah deyince... peygamberin tebessüm ediyor. İnsan kalbi diyor. Tabii. Bir böyle bir böyle. Yani değişken diyor. Onun için... ...pek şey yapmayın diyor. Yani... ...bunlara kafanızı takmayın demek istiyor. Evet. Sürekli iyilik yapmakta... ...saaten... ...saaten... ...saaten fessaaten. Evet. Böyle bir şey yok yani. Bir zaman... ...böyle verme duygusu kuvvetleniyor... ...bir zaman verme duygusu azalıyor... ...verme duygusu sürekli kuvvetli. Bunun evet. önüne... ...geçmek için ne yapmalı? Mesela... ...bunda bu konuda ben kendi eğitimimi... Kendim, ...kendime ait... ...kendimi eğitirken... ...şunu yapıyorum. Kendim. Evet. Biliyorsunuz... ...etrafımızda bizim çok talebeler var. Evet. Hayatımda talebelere vakfettim. Allah razı olsun Talebelerin dışında da kimseyle konuşma yapmak içimden gelmiyor. Evet. Gerekçesi şu. Büyüklerin hepsi görüyoruz. İmanını kurtarmış ehli cennet insanlar. Evet. Ama gençlerin inşa edilmesi lazım. Evet. Gençlerin bina edilmesi lazım. Gençlerin deforme edilmiş gençlerin reforme edilmesi yani yeni bir forma bürünmesi lazım. Evet. Deforme olmuş çünkü. Yani... Yani gençlerin daha fazla ihtiyacı var. Gençlerin daha çok ihtiyacı var. Evet. Buradan hareketle... Gençlere... Her ay işte burs veriyoruz. Doktora yapan talebeler oluyor. Normal talebeler, fakirler, ihtiyaç sahipleri. Etrafımızda da Allah razı olsun... Bizim... 1976 senesinden beri hep zenginlerden alırız. Bu şekilde talebelere dağıtırız. Bu durum bilenler Allah razı olsun hemen yani. kimileri her ay 3-5 para yollar. Kimileri Ramazan ayında verir. Toparlarız evet. 3-5 böyle 60-70 civarında her sene talebe olur. Evet. Şuna dikkat ettim. Yani verirken talebenin şahsına... Bir kere veren kim kimse verdiği talebi bilmiyor. Bilmiyor. Bende toplanıyor. Talebeye vereceğim hep fakir fukara. Ve dağıttığım talebeler. Mesela İhvan talebeler var. 70 talebede 6 tane var. Evet. Geri kalanı başka cemaatlerden, başka yerlerden ihtiyaçlı mı değil mi? İhtiyaç sahibi. onu koyuyoruz. Tabi. Buna çok dikkat ettim. Yani ...her yere yağmaya çalıştım. Her, tarafı. her yere. Bir bulut gibi olmuyor. Bulut her yere. Her, her yere. Yer. Yer, i̇lle benim cemaatim. Ille ben... Olmaz. İşte bu hayır değildir. Evet. Bu iyilik değildir. Her gelene. Daha sonra şuna da dikkat etmeye çalıştım. Bu kendimce fakirhane, acizhane. Verirken talebeye ben vermedim. Asistanıma verdirdim. Evet. Evet. Çünkü verdiğim insanlar bana gebe kalmasın, Hı -hı. bana boynu bükük kalmasın, yani benim önümde değil. ezik olmasın. İnsanların vakarını, izzetini korumak lazım. Evet. Vereni zaten bilmiyor. Aracı olan beni bile bilmiyor. Onu da bilmiyor. Araya üçüncü bir şahıs koyuyorum, o şekilde veriyorum. Evet. Hamdolsun pek çok fakire ulaştık. Allah razı olsun. Şöyle düşünüyorum, yani kapıma gelip de ihtiyacım var hocam. Bana da yardım et diyen ne kadar talebe varsa. Evet. Hiçbir zaman geri çevirdiğimi hatırlamıyorum. E düşünüyorum. Yani şu anda bak düşünüyorum acaba yok sana vermeyeceğim diye vermediğim talebe oldu mu? Yani kapıdan giren hiçbir kimse boş çıkmadı. Elhamdülillah. En yokluk zamanında en az dahi olsa Mutlaka bir şeyler damlatmaya, saksıdaki fideleri, tarladaki domatesleri ve bağdaki ağaçları mutlaka su verip sulamaya ve susuz bırakmamaya gayret ettik. Elhamdülillah. Bir muhatap kılmamak, ezmemek. La tüb tulu sadqatukum ve böyle başa kakarak, küçük düşürerek verdiğiniz sadaka'nızı, rabını kaybetmeyin. Bir de kim gelirse gelsin. Kapıyı çaldı mı? Tak, tak, tak, tak. Kapıyı çaldı. Evet. Tamam. Hoş geldin. Ne istiyorsun? Para. Al. Benim kapıma Türkiye'nin en zengin adamı Rahmi Koç. Gelse fakültede kapımı çalsa Ethem Hoca senden ben Allah rızası için bir burs istiyorum. Yardım istiyorum dese bana. Evet. Ben ona da veririm. Ama fakire bin veriyorsam ...onu elli lira ver. ...kapıdan boşa gitmez... Yani ...boş çevirmek yok ya. ...Sami Efendi Hazretleri... ...Sandevikçi Sami abi vardı... ...Ankara'da öldü... ...Allah rahmet eylesin... Allah rahmet eylesin. ...Kızılay'da Sandevikçi dükkanı vardı onun... ...Sami Efendi Hazretleri... ...Altınoğlu'nun karşında otururdu... ...dilenciler gelirdi... ...elini cümüne sokar... ...gelen dilenciye beş riyal verirdi... ...beş riyal... ...Arabistan topluluğunda bir kimsenin bir günlük yiyeceğine yeter. Bir günlük, bir günlük yiyeceği olan da dilenemez İslam hukukuna göre. Yani verdiği sadakayla bir günlük yiyecek parası vererek dilencilikten şer'an kurtarıyor. Evet. Bir riyal vermiyor. Dilencinin bir musallat oldu Sami Efendi Hazretleri'ne. Biz Kayseri'li ekibi de arkasındayız diyor. Şu Ömür Kirazoğlu da yanında evet. Evet. muhterem ...damadı, muhterem Ömer abimiz... ...Allah gani gani rahmet eylesin. ...kıymetli... ...aşk insanı, muhabbet insanı... ...hizmet insanı... ...geliyor... ...Sami Efendimiz'leri veriyor... ...adam şöyle bir dolaşıyor... ...bir daha geliyor, bir daha... Hı. ...tabii artık... ...Sami Efendimiz'leri geleni tanıdı... ...hep aynı adam geliyor... İki, ...iki dakika sonra bir daha geliyor... ...üç dakika sonra bir daha geliyor... 3 sa, 2 saat mi? 120 dakika. 120 dakikada şu işte 30-40 defa girmiş. Evet. Biz arkasında Sami Efendi'nin kızıyoruz ama el kol hareketleri yapıyoruz. Niye geliyorsun gibilerin? şöyle dik diyoruz. O dilenci şöyle yapıyor bize eliyle. Şekilini diyor. Ben alacağım para diyor. Yani hareketle hareketli hareketle kovmaya çalışıyoruz... O da. ...o da hareketle size ne ya diyor... Evet. ...hareketle tabii... ...sami finansların yanında konuşamıyoruz diyor... sen finas ile her geldikçe gülerek... E, ...buyurun emanetinizi diyor... ...veriyor... ...geldikçe veriyor... ...otuz kere, kırk kere verdiriyor diyor... ...baktık olacak gibi değil... ...her geldikçe veriyor... ...az önce sana verdim... ...senin şeran dilenmeye ihtiyacın yok... ...sana vermem demiyor... ...geldikçe, istedikçe veriyor... Evet. En sonra sendeviçi Sami abi Allah rahmet eylesin dedi ki dilencin biraz dolaştı ya dolaşırken önüne çıktım ona 100 riyal verdim. Evet. dediğim ama bir şartım var. Ne dedi Dilenci? Şu zattan aldığın 5 riyal var ya bana bir tane ver onun karşılığını 100 riyal. Tabi dedi tuttu 5 riyal verdi bana dedi ben de ona 100 riyal. 100 riyal verdim. Ver. İşte ...o parayı aldım hocam dedi. Evet. O parayla ben dedi... ...Kızılay'da... ...çok kaliteli bir yerde... ...bir sandviççü dükkanı açacağım dedi... ...ilk sermaye param o oldu dedi. Evet. Bir dilenciden... ...bu şekilde... ...dünyalık geçim için... ...bir bereket olsun diye aldığım parayla... ...çok da işlek bir dükkanı vardı... Soysal Hanı'nın olduğu yerdeydi. Evet. Çok güzel sandviş imal ederdi. Böyle kuyruğa girerdi herkes. Dükkanımı o Sami Efendi'nin Hazretleri'nin dilenciye vermiş olduğu parayla. Hadi bana direk verseydi de direk verdiği parayla dükkan assaydım nasıl olurdu? O zaman daha bereketli olurdu. Daha bereketli <gülüyor> olurdu. Diyor. Evet. Yani kapıya geleni çayırmam. Şey, Hayrun Nefzat böyle birisiymiş. Evet. Kapıya geldi mi mutlaka verir. ...sağına bakar, soluna bakar, bilmem bakar... ...Mudin Arabi Hazretleri de böyle mübarek zaten... ...Tunus Sultanı kendisine bir köşk hediye etmiş... ...kapıya dilenci geliyor... ...artık ne kadar para verildiyse, ...dilenciye para veriyor... ...bir başka dilenci geliyor, ona para veriyor... ...derken... ...dilenciler çoğalıyor falan... ...en sonunda... ...köleleri veriyor... ...atları, koyunları, artık bahçede ne... ...onları veriyor... ...her şeyi veriyor, veriyor, veriyor... ...evin içindeki mobilyaları veriyor... ...bir şey verecek, para kalmamış... Evet. ...koyun, keçi, at, mat... ...bunlar da vermiş, deve, meve... ...onlar da vermiş... ...eve şiarlılarını vermeye başlıyor... ...Mudin Arabi Hazretleri... ...onlar da dağıtmış, dağıtmış, dağıtmış... ...o hale gelmiş ki... ...köşk tamamen boşalmış... Verecek bir şey kalmamış... Hiçbir şey kalmamış... ...bir tek cübbesi var... ...Mudin Arabi Hazretleri'nin... ...en son bir dilenci geldi dilenci şey en lillah dedi diyor. Ben de dedim ki ey dilenci, ey isteyen, ey sail. Verecek bir şey kalmadı. Geride bu köşk kaldı. Bu köşkü de sana bağışladım. İstedin. Al diye verdim ve köşkü onu yerleştirdim. Hadi Allah'a ısmarladık. Dedim ve çıktım diyor. Köşk deyince bugün eğer yani ki şartlarını konuşursanız 3-4 milyon liralık Beykoz kasrı, Beykoz evleri var ya 3-4 milyon dolarlık öyle anlayacaksınız. Evet, bu normal bir, Ve Mudnarebi'ye böyle bir su içermiş gibi evet. kolaylıkla gelmiş. 3 ayda Tunus Sultan'ın vermiş olduğu bütün malı, varlığı hepsini sanakata tüketmiş. Öyle olduğu için evet. Mudnarebi Hazretleri Mukattam Dağı'na çıkıyor. 60 gün hiçbir şey yemeden içmeden oruç tutuyor ama böyle bir iman var. Beş milyonu, beş milyon dolara bir tek dilince Allah rızasını deyince tak diye gözünü kırpmadan verebiliyor. Altmış gün aç kalıyor, yazıyor futurim ekliyordu. Evet. Hiçbir şey yemez, hiçbir şey içmezdim diyor. Ve kendi Cebraeli ile görüşüyor, konuşuyor. Cebraili görüşmeleri, Mikaeli görüşmeleri var. Evet. O güçler, o potansiyeller, onlar canlanıyor. Hızır geliyor. Rijal kayıp Rijal gayb geliyor. Onlarla görüşüyor. Yetişme sıralarında 13 yaşından 10 yaşından itibaren 18 yaşına kadar mezarda yatmış, kalkmış, eve gitmemiş. İlk açılmaları mezarda. Hep mezarda yatıyor. Mezardan çıkmıyor. Neler yaşamış, neler yaşamış. Gece uyumamış. Mezarlık alemini, ölüm alemini yaşamış. Her geleni vermiş. Hz. Ebu Bekir anh, hepsini vermiş. Evet. Peygamberimiz, ey Ebu Bekir, niye hepsini verdin, vermeseydin iyi olurdu, böyle eleştirmemiş. Bugün pozitivist kafa yapısına sahip ilaçı hocalar, bunu anlarsanız ben olsam hepsini vermem, bir kusunu çuruma çuruma bırakım der. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh kafaca çalışmıyor muydu? Mütner'e benzeren kafaca çalışmıyor muydu? O kadar bak eser vermiş değil mi? Ölümsüz. Evet. ...bugünkü ulema, ilahiyat profesörleri anlamıyor eserleri. Anlamıyor. William Çitik gibi insanlar anlıyor, Amerikalılar anlıyor. Evet. İzutusu anlıyor, bilmem kim anlıyor. Onun üzerinden biz... anlıyor, ...anlayabiliyoruz. Ama arka planı bu. Bizde vermek diye bir kavram yok. Verelim diye bir şey yok. Hamdolsun Mürşidi Kamil... ...aynı bu ahlakta olduğu için... ...vermenin ne olduğunun... ...şekli manada... ...form olarak bir örneği önümüzde var onu biliyoruz elhamdülillah evet dünyanın her tarafına yetişiyor evet elhamdülillah evet tabii örnek ama örnek olmalı bir tane tabii. hangi kapı varsanız her kapı daima sızlar ya şu borcum var da bu borcum var hayır öyle olmayacağız gücün ne yetiyorsa tık vereceksin hayırın nesat işte böyle bir zat bak ölümü ne kadar güzel olmuş evet ölüme hazırlık bu yani vermeyen yani Vermek merhametle alakalı yine. Merhamet varsa verirsiniz. Vermemek merhametsizlikle alakalı. Dedik ya merhametin ilk ortaya çıkışı... ...cömertlik. Eskiden yardım yapıyorum... ...ciğerim yanıyordu para verdim diye. Zikir çekerken... ...zikir olgunlaşınca... ...para veriyorum rahatlama başlıyor. Ha, iman artmış. Para verince rahatlama duyuyor. Evet. 10 lira diyorum, 20 veriyorum daha da rahatlıyorum diyor. Halbuki... ...cimri on verirken... ...beşe düşürür... ...beşten bire düşürür... ...fazla verirse ciğeri yanar... ...günlerce niye verdim diye... ...üzülür... üzülür. ...bu zekatın sadakanın kabul olmadığının... ...alameti olmuş oluyor... ...onun için bizim dinimize vermek çok övülmüştür... Evet. ...yani bilgimiz var... ...bilgimizi vermeye Bilgiyi çalışıyoruz... Paylaş. 21 Temmuz'da... ...hocam gelir misin... ...kime konuşacağım... ...ilahiyat talebeleri var sayın hocam... ...ilhamda... ...onlar... ...bir konuşma istiyorlar... ...tam evladım derhal gelirim... ...ama sohbet salonlarında konuşuyorum ben... Evet. ...koşarak atlayıp geleceğiz... ...20'sinde emekli oluyorum... ...21'inde jübileyi... ...İram'da yapacağız inşallah... ...inşallah... ...yani bilgimin sadakasını vermek... ...bilgimin zekatını vermek... ...anlatmaya çalıştığım kavram benim bu... Evet. ...bunu yapabilirsek... ...ne mutlu... ...hani para varsa para veririm... ...para yoksa bilgimizi... ...görgü yoksa görgümüzü verelim. Başkalarına göre fazlalığınız ne? Mesela aşk vermek. Aşk vermek de kolay bir olay değil. Çünkü aşk vermeniz demek... ...ve aşk verdiğiniz insanın... ...yükünü yüklenmeniz anlamına geliyor. Evet. O Afrin Harekatı oldu. 58 gün falan sürdü. Nedir, niyedir? Bizim Ahmet Nedim Bey'e de sordum. ...elli 8 gün göze, bu göze uyku girmedi. Ne oldu bilmiyorum ama uyku girmedi. Öyle bir... ...fazla da bir üzüntü yok, sevinç duygusu da var. Ama niye uyuyor acaba, uyku gelmedi geceleri? Dua isteniyor çünkü. Evet. Duaya ihtiyaç var. O zaman elimizi açmamız lazım. O zaman dua etmemiz lazım. Geceliğin birden, aniden... ...uyandırıldığımız oluyor değil mi bazen? Bakıyor, uyku gitmiş. Uyum desen uyayamıyorsun da öyle haller insanlarda oluyor herkesde. Evet. E senin dua isteniyor o sırada. Bir huzura dur, secdeye kapan, ağla. Kimin ne yardıma ihtiyacı var? Senin duanla açılacak kapılar var. Uyuma o saatte manasına geliyor. Onun için geceleyin ilk uyandığınızda tuvalete gittin. ihtiyacını gördün, yatağa yatma. Hemen abdest al, namaza dur. Evet. biz ben saat 11'de yattım 12.30'da falan bire çeyrek kala kalktım. Cık, girme yatağa. Biraz dolaş, bir abdest al, gel, bir içerek, bir buçuk gibi otur, tercih namazına arkasından secdene kapan, ümmeti diye ağla, yalvar, arkasından dersini çek, bitir, sabah namazına kadar da Kur'an-ı Kerim'i oku, ondan sonra sabah namazına camiye git, namazını kıl, gel. Oluyor. Evet. Hayırın i Nesaj'ın yani bu bende çağrıştırdığı bu mana platformlarındaki hayır etrafındaki böyle şekillenmiş e, duygular şekillere ve formlara kalıplara dökmeye çalışıyorum bu yapılar imanın gücünü gösteriyor işte hayrın mesaj adı iyilikti evet hayır hayır hayır geldi mi evet geldi hayır gitti mi evet gitti esas adı söylenmiyor ...lakabı, adı iyilik... ...hayır... ...işte... ...ben dedi... ...öleceğim... ...cuma namazından önce de... ...benim cenazem kalkacak... ...ve bunu da unutma diye... ...Ebu Hüseyin Maliki'ye söylüyor... Evet. ...ve unuttum diyor... ...cuma günü akşammaz vaktinde... ...öleceğim dediğini unuttum diyor... ...cuma günü akşam... ...vefatını birisi geldi bana haber verdi. Dedi ki... Hayrun nesaj vefat etti. Vefat etti. Cenaze namazına yetişmek için koştum. Fakat halkın cenazenin bulunduğu evden döndüklerini... ...ve namazdan sonra defnedilecek dediklerini duydum. Ben gittim ama geri dönmedim. Evet. Hayrun nesajın cenazesinin yanına vardım. Onun bildirdiği gibi... Cenazenin cumadan evvel Çıkarıldığını gördüm Yani Cumadan sonra dediler ama Hakikaten cumadan Dediği önce. laf ben cumadan önce defin edeceğim Biraz bekledim Cumadan önce de evden çıkarıldı Defin yapıldı Evet Ölürken durumu nasıldı diye sordum Etrafındakilere Ailesine Ölümü nasıl oldu diye sordum Efendim dediler, bir baygınlık geçirdi önce. Sonra ayıldı. Evin bir tarafına baktı. Dur dedi. Allah seni afiyette devamlı kılsın. Yani Ezrail, evin bir kenarında. Dur diyor. Sen sana emredilen görevi yapmaya görevli bir kulsun. Gel ey Ezrail, canımı al. Sen görevini yap gel canımı al görevini yap Evet. çünkü sana emir veren zat Allah ben de senin gibi memur bir kulum sen almakla görevlisin ben de vermekle görevliyim biz canımızı vermekle görevli olduğumuzun farkındalığına vahiyçiyim ne zaman ulaşacağız acaba evet canını vermek görevi var bizim canımızı vermek görevi Ha ki versekte de vermese de alınacak mı? Hayır. Vermeyi görev bilmek. Bir de vazife. Memuruz yani. Bak Ölmeyi bile sevmek. Ölmeyi seviyorsunuz. Ölmem gerekir diyorsunuz. Ve bu görevi yapayım diyorsunuz. Anlam içerisinde ne anlamlar var? Evet. Ondan sonra kalktı ...abdest üzerine bir abdesti vardı... ...bir abdest daha aldı. İki rekat namaz... ...üç rekat akşam namazını kıldı. Sırt üstü uzandı. Ve gözlerini kapattı. Ölümü böyle oldu. Hayırün Nessaç... ...vefatından sonra... ...salih birisi tarafından... ...rüyada görüldü. Evet. Dedi ki ona... ...Hayırün Nessaç... Ahirette halin nasıl, mezarda durumun nasıl diye soru sordu. O dedi ki, o hiç sorma dedi. Neler neler verildi, neler neler verildi. Evet. Fakat burada bana bir şeyler verilmesi önemli değil. Sizin yaşadığınız su bozuk dünya var ya. ...en çok ondan kurtulduğuma seviniyorum. Burada verilen nimetlere değil... ...bu hmm. bozuk dünyadan kurtulduğuma seviniyorum. Bu dünyadan kurtuldum diyor. Yani ölmeyi çok seviyordum diyor. Evet. Burada nimetlere nimetleri elde etmeyi seviyor değilim. Dünyadan kurtulmayı seviyorum. Dünyadan kurtulduğuma seviniyorum diyor. Evet. Dünyanızdan. Ahiret zaten kurtarmış. Evet. Ama dünyadan nasıl kurtuldum? kötülüklerinden, sıkıntılarından, fasit dünyanızdan kurtulduğuma çok sevindim diyor. Evet. Burada gelen nimetlerden ziyade. Evet. evet. Abi, Allah, Allah, razı olsun Allah böyle ölümler nasip amin, etsin. Amin, amin. Artık bizim yaşta geldi vayişim. Yaş 68. Allah hayırlı ömürler Bununla versin hocam. Biz de amin. öleceğiz ama dinleyicilerden rica ediyorum. Bütün ümmeti Muhammed'in hayırlı ve güzel ölümlerle ölmesi için teheş namazlarında dua edin. Kendim her zaman onu söylüyorum. Fazla bir ömrümün kalmadığına da inanıyorum Artık ben de son demlerimi yaşıyorum Allah hayırlı ömürler Herkese versin hocam Herkese hakkımı inşallah. da helal ediyorum Hiç kimseden bir alacağım yok Allah Hı. sağlık afiyet versin inşallah Muhterem hocam şöyle bir rivayet geçiyor Ebu Said Harraz diyor ki Mekke'de Allah Teala bu toprakları korusun Mekke'de bulunuyordum Bir gün beni şehbe kapısının yanından geçerken Ruhunu teslim etmiş güzel bir genç gördüm Yüzüne baktım ''Bana tebessüm et ve ey harraz, bilmiyor musun ki aşıklar ölse bile daima hayattadırlar, onlar sadece bir yurttan diğer bir yurda intikal ederler.'' dedi. Yani aşıklar ölmez, onlar sadece bir yurttan bir yerden başka bir yere intikal ederler dedi. Hocam bu rivayetle devam edebiliriz muhterem hocam, buyurun efendim.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 Önemli Sufilerinden. Evet. Allah ona rahmet eylesin. Amin. Beni Şeybe kapısında Mekke'de, Kabe'de Beni Şeybe kapısı var. Evet. Sanırım Safa tepesine yakın bir yerde bu. Evet. Öyle hatırlıyorum. O kapının yanından geçerken ruhunu yeni teslim etmiş güzel bir genç gördüm. ...belli ki Allah dostu... ...şöyle bir şey var vahiciyim... ...hep onu söylerim... ...Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...diyor ki... ...daraldığınız zaman... ...güzel yüzlü insanlara gidin... ...istediklerinizi onlardan isteyin... ...diyor... Evet. ...Allah'ı severseniz... ...Allah güzel olduğu için... ...sizin de yüzünüz güzel olur... ...evet... ...parayı severseniz... ...para güzel olmadığı için... ...dünyevi şeyleri sevenlerin... ...yüzleri özellikle kırk yaşından sonra... ...çirkinleşir. Özellikle Batı ülkelerinde çok görüyoruz. Evet. Bir çirkinleşiyor erkek ve kadın... ...dünyacı oldukları için, dünyayı sevdikleri için... ...yüzleri korkunç şekiller alıyor. Evet. Niyazi Mısri Hazretleri... ...Allah dostlarının yüzleri kadınlara benzer diyor. Evet. İçi dışı Allah dolmuş. Allah'ın rengini almış. Yüzü o sevdiği varlıkın özelliğini taşır. Evet. Allah güzel midir? Güzelse Allah'ı seven de güzeldir. Evet. İşte Allah'ı sevenin güzel olması. Yani karşıdaki insan o güzellikten etkileniyor. Dün şeyh Amerikalı Şey Muhyeddin Amerikalı şeyh biliyorsunuz. Evet. Amerika'da İslam'ı yaymaya çalışmış. Sri Lankalı Kadiri şeyhi. Kadiri tarikatı şeyhi. Evet. Doktora bizim Hakan Bey Allah razı olsun. Doktora tezi olarak onu çalışacak. Önüme resmini getirdiler. Böyle pırıl pırıl bir yüzü var. Evet. Sükunet, tatlı, meli yani benim iç dünyam benim iş dünyam Allah'la dolu diyor. Evet. Pırıl pırıl. Gerze Musa Efendimizi bilirsiniz. Bakmaya doyamazdık. Sa'ad Efendimiz gördük yani. Evet. Bakmaya doyamazdık. Güzel yüz. Niye güzel? İçi güzel olan dışı güzel olur. İçinde de güzel olur. İçine sevgini ne yüklediysen insanın ...yüzünün şekli ona benzemeye başlar. Evet. Onun için maddi sevgiler peşinde... ...koşmak lazım. Ve korkutur. Periz, maddi peris, maddi sevgiler... ...insanların yüzünün... ...aldığı şekil özellikle... ...saf, ruhlu çocukları... ...korkutur. Evet. Yani yüzünün güzel olması... ...melih... ...melahat... Melahatsa. ...tatlılık... ...yoksa bir kadın yüzü gibi değil. Ama tatlı... ...beşiş bir çeşiresi olur. Evet. Baktığınız zaman şöyle rahatlatır. Baktıkça dinlenirsiniz. Baktıkça dinlenirsiniz. Baktıkça dinlenirsiniz. Evet. İşte bu şekilde konuşması güzel, yüzü güzel, insanlarla sohbet ederseniz sıkıntılarınız dağılır. Evet. Bu şekilde karşıdaki insanın kalbini rahatlatıyorsa. Evet. ...Allah'a söyleyen insana cömertlik olur... ...ve Allah'a söyleyen insanın yüzü güzel olur... ...güzelleşir... baktığınız zaman... ...sen bu yaşta değilsin derler... Sır kafayı göstersen... ...derler ki... ...bu bu yaşan adamı değil... Evet. ...mesela... ...orada Muhayyeddin'in fotoğrafını gösterdiler... ...60-55 yaşlarında gözüküyor... ...85 yaşındaymış... ...Allah Allah... ...evet fazla değil yani evet. e, mürşidi kamil de bugün görüntüsü 55 yaşında gösteriyor tabii evet. ki 78 yaşında içten gelen bir kozmetik var nur bizzat bütün kozmetikin maddi kozmetiklerin arkesi nur, nur. en güzel melekler güzeldir niye nurdan yaratılmıştır evet işine basıldıkça aşk artıyor Allah'a sevgi artıyor ...yüz güzelleşiyor... ...yüz huzur buluyor... ...yüzüne baktıkça kalben bir açılma... ...kalben bir rahatlama... ...yüzüne bakmak böyle... ...öyle bakıyorsunuz... ...ama yüzüne bakarak dinlediğiniz zaman o zatları... ...dinlediklerinden kafanızda hiçbir şey kalmıyor. kalmıyor... ...onun için yüzüne bakmadan sahabe gibi... ...ettehiyyati pozisyonunda... ...nakşübendiği sohbet adabına göre... ...önüne bakarak dinlemek lazım... ...ve de hiç kımıldamamak lazım... ...parmağını oynattım, sohbet bitti. Evet. Hiç kımıldımak yok. Huşu lazım, huzur lazım, hudu lazım. Vücut organlarının kımıldamaması. Hareket yok. Kalbe bakıyorsun. Evet. Huşu kelimesi başı öne eğmek demek. Arapça bu. Kalpte Allah'ı görüyorsun. Allah'ı zikrede zikrede sohbeti öyle dinliyorsun. Formunu elde ederek... Sohbeti dinlemek lazım ama bugün derüş kardeşler sırtını yaslayanlar bacağını iki tarafa ayıranlar efendim söyleyim orasına kaşıyanlar burasına kaşıyanlar sağ bakan sola bakan efendim söyleyeyim... çayı karıştırırken tıngır tıngır ses çıkaranlar sami efendim az önce zaman da kişi çayı karıştırdık bir tane e, kaşık çayı bardağına... temas edip de tıngır tıngır ses çıkarmazdı evet nerelere de nerelere. Allah kalitemizi artırsın inşallah. Amin, amin. inşallah. Yani iman edenlere mahsus yüzün güzelliği. Bunu biraz kafama taktım anlatmak istiyorum. Buyurun hocam. Tamam. Profesör Ahmet İnan Bey kıymetli bir felsefecimiz severim. Evet. Kitaplarını okumaya çalışırım, istifade ederim. Yunus Somire üzerinde epi bir e, yorumları var, güzel yorumları var. Yani kendisini ateist gibi tanıtmaya çalışsa da bana göre ateist değil. Evet. Yani iyi bir Allah inancı var, içi sevgi dolu bir insan. Sevgi dolu birisi. Evet. Bizim daha bundan 20 sene önce hatırlıyorum, 20 sene önce bizim fakülteye geldi. Böyle 15 günde bir mi, ayda bir mi? öyle bir durumdu. Geliyor felsefe dersleri veriyordu. Evet. Ama öğretim üyelerine üst seviyeden bir ders veriyordu. Çok güzel böyle konuşmaları vardı. Evet. Kendisine sorular soruluyordu ve cevaplar veriliyordu. Bir sene mi, bir üst senemine devam ettirdi... En sonunda izin verirseniz ben gelmeyeyim artık dedi. Niye efendim diye sordular? Niye? ...ya özür dilerim dedi... ...şunu anlatmadan... ...şu konuyu... ...dile getirmeden edemeyeceğim... ...özür dileyerek ama söylüyorum dedi... ...buyurun buyurun dediler... ...Ahmet İnan Bey dedi ki... Evet. ...ben de ...İlahiyat Fakültesi... ...felsefe grubu... ...bütün hocalara... ...işte e, temel felsefi konuları anlatan... ...varlık, epistemoloji, bilgi teorisi... ...bu konularda... Bilgi ver diye beni bunun için çağırdınız siz dedi geldim dedi bir buçuk yıldan beri de ben ders veriyorum burada anlatıyorum siz de dinliyorsunuz gelirken ben şöyle düşündüm ha ben işte Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde felsefe profesörüyüm ben akılcı bir insanım evet. ben pozitivistim gittiğim fakültede de İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Yani teoloji Yani din Yani Gittiğim yerde dindar simalar göreceğim İnanan insan Lara mahsus Saf yüz Göreceğim İnanan insanlardaki nur ve ışık O tür Yüzlerle dolu insan grubuna konuşacağım Pırıl pırıl parlayan Böyle nurlu insanlar göreceğim. Evet. Buraya ben geldim ve derse başladım. Bir buçuk yıldan beri de söylüyorum. Salonda kendisi dindar değil. Evet. Allah'a da bek kabul etmiyor. Öyle olmasına rağmen ifade şu oldu. Beni dinleyenler arasında Allah'a inanan insan yüzlerindeki gördüğüm saflığı ...sizin bu ilahiyat fakültesinde... ...hiçbir hocanın yüzünde göremedim dedi. Allah Aynen böyle. Evet. Yani... ...yani Allah'a inanıyorsunuz. Yani bir şey yok. Ama bir aşk... ...yok dedi. Aşk yok. Ben pozitivistim. Siz dindar olduğunuz halde... pozitivistsiniz Anlayamadım ben bu dedi. Ben akılcıyım. Sizin imancı olmanız lazım. Fidelist... ...olmanız lazım... Ama siz benden daha fazla akılcısınız, pozitivistsiniz dedi. Rasyonalistiniz dedi. Ben bunu kusura kalmayın anlayamadım dedi. Ve ben affedin ben burada konuşmak istemiyorum dedi. Evet. Yani inanan insanlarla muhatap olayım, dönüşeyim. Yani bir enerji, sinerji kazanayım. Onun için gelmiş. O sinerjiyi bulamadığını söyledi. ...inanan insanlarda görülen yüz profilini ilahat fakültesi hocalarında göremediğini ifade etti. Evet. Yani rasyonalizmde, pozitizmde bir inancın insanı götürebildiği yerlere işarette bulunmak istedi aslında. Yani inanan insan yüzü saf olur, nurlu olur, taze olur, berrak olur, güzellik olur, melahat olur... İşte bu güzellik o güzellik. Evet. Diyenç ölmüştü. Yüzünde tatlı bir güzellik vardı diyor. Evet. O tatlı güzellik içeride huzur olduğunu, huzur da içeride Allah'ın hazır olduğunu gösteriyor. Onun için kozmetik üç türlüdür. Bir pudra kullanırsınız, krem kullanırsınız. Bu bir. Evet. Yüzünüz güzelleşir. İki. Kleopatra Mısır Kraliçesi Romalı komutan Antonius'u kandırıp evlenmek üzere bir makyaj yapmış. Evet. Kendine aşık edecek. Tep rahipleri Mısır'da ona demişler ki sakın o süs malzemelerini sürme demişler. Kozmetik kullanma diyor. kozmetik. Peki ne yapayım demiş. Bol bol bilmem ne koyun sütü mü? Efendim söyleyeyim genç ineklerin sütünü mü? Yani bir süt hem içeceksin hem de süt banyosu yapacaksın. Evet. Kaç gün? 40 gün yapsan yeter demişler. Veya da 30 gün. Her gün süt içmiş, hiçbir yiyecek almamış ve her gün süt banyosu yapmış. Vücut hücreleri sütü alıyor, içerisinde kazein denilen protein var. Nasıl bir şeyse, eli yüzü pırı pırı parlamaya başlamış. Öyle aşırı güzel de bir bayan değil, Kleopatra. E. Baş, Tabii başın üzerinde bir taç var. taçsın tam üzerinde bir kobra yılanı var. Ben nefsim kuvvetli diyor. Evet. Eski Mısır geleneğinde nefis yılan. Hz. Musa'nın yere attığı sopa yılan, ejdera. Başında taç var. Taçın üzerinde bir kobra yılanı ağzını açmış sokacak. Evet. Yani ben nefsi kuvvetliyim. Ben de işte nefis bulabilirsin Evlenmeye hazırım manasına gelen Sembol değer var Taç evet. olarak onunla karşılıyor Diyorlar ki Trahipler Antonyus'un yanına Hoş geldin de mevzere gittiğinde Ayağında ayakkabı olmasın çıplak ayak git demişler Beyaz elbise giy demişler Beyaz elbise Vakarı gösteriyor Yüzü pırıl pırıl bembeyaz Parlamaya başlamış Ama dışarıdan Boya sürüyorsunuz güzelleşiyorsunuz Süt içerek ve süt sürerek doğal yani organik içten gelen ama biyolojik içten gelen bu da bir güzellik bir de ibadet ediyorsun gözlerin Allah Allah zikrediyorsun secdelerde ağlıyorsun uçuyorsun Allah'ım diyorsun gözler şu. ...içeride bir ışık meydana geliyor mu? Evet bu ışık lamba gibi dışarı vurur mu? Vur bunu da meydana getirdi bir güzellik var. Evet. İşte bu o güzellik üçüncü çeşit Kalpten gelen güzellik biyolojiden gelen güzellik fizyolojiden gelen Fizyonomiden gelen güzellik Bu içten gelen güzellik ibadet güzelliği Allah güzelliği bu. Allah güzelliği işte cenazesini gördüm beni şeybe kapısında o genç yatıyordu Baktım Pırıl pırıl güzel bir genç Işık, Yaklaştım Yaklaştım Yüzüne biraz daha dikkatli baktım Yüzü çok güzel çünkü Cezbetmiş O sırada birden tebessüm etti Gül, Gülümsedi evet. Allah Allah Ve konuştu Ey harraz Bilmiyor musun Aşıklar ölse de hayattadırlar. Ve la tequlu limen yuqtali fi sebillah Allah yolunda ölenlere fi sebirle savaş değil. Allah yolunda, Allah uğrunda ölenlere ölü demeyin. Bel ahya onlar diridir. Bir Allah dosu... Allah uğruna, onun rızasını kazanmak uğruna ölüyor değil mi? Evet. Savaşla ölen de aynı şekilde. İlim yolunda yolunda ölen de öyle. Dolayısıyla Allah yolunda aşıklar ölse bile onlar hayatta ve yaşamaya devam ediyorlar. Onlar sadece yentekilûne min darin ilâ darin. Bir evden öbür eve intikal ederler. O kadar. Evet. Ben rahmetli kayınpedere yani bu burada kitaplarda yazılı bir olay. Reel hayatta başımda ...hayatta çok şeyler geçti... ...maneviyatta da izin verilmiyor... ...her şeyin anlatılmasına... ...epi bir şeyler yaşadım... ...çok şeyler yaşadım ama... E, ...ayağım yere çok bassın istiyorum... ...toprağı ben hissetmek istiyorum... Evet. ...o göklerde uçanlar var... ...görenler bilmem ne. ...siz devam edin kardeşim... ...ben insan olmaya çalışıyorum... ...toprak olmaya çalışıyorum... ...kul olmaya çalışıyorum... Anlatamayacağımız çok şeyler bu baştan geçti. Yaş 68. Evet. Tısavvı hocası olduğum için ve de 200'e yakın Cumhuriyet'ten sonra yaşamış bu hayatını yayınlamak üzere kütüphaneme doldurduğum için evet. çok adam gördüm. Hemhal oldum. Neler gördük, neler gördük. Gördükten sonra Sami Efendi Hazretleri'nin büyüklüğünü, gördükten sonra Musa Efendi Hazretleri'nin büyüklüğünü o zaman anladık. Mürşidi Kamil'in büyüklüğünü onlar gördü için Başkaları gördüğü konuştu yok. Evet. Kıymetini bilmek lazım. İşte böyle anlatılabilir kadarıyla anlatabileceğim bir olayla şöyle oldu. Rahmetli kayınpederim evliya Allah'tan bizzat. Allah rahmet eylesin. Dervişti. Musa Efendimizi severdi. 96 senesinde hayatını değiştirdi. Öldüğünde 375 tane hatim bıraktı. Etem oğlum dedi. Her cuma gecesi bu hatimleri benim ruhuma bağışla dedi. Olur baba dedim. Arnavut. Allah rahmet eylesin. Verdiği sözde dururdu. Ve sözünde durmayı hayatımda ondan öğrendim ben. Evet. Yani biraz gevşektim. ...onun için söz vermemeye çalışırım. Kolay kolay. Verince de mutlaka sözümde dururum. Duramazsam da bin tane özür dilerim. Yani duramayacağım, gerekçelerini açıklarım. O disiplini ondan aldım. Evet. Çünkü şöyle söylerdi. Söz ağızdan çıkar derdi. Evet hocam. Vefat ettiğinde rahmetli... ...güzel de bir ölümü oldu. Allah rahmet eylesin. Vefat etti. Oğlu... Edirne'de mi yoksa Kars'ta mı bir hudut boyunda gümrük memuruydu tabi oğlunu göremedi evet oğlu da babasının ölümünü göremedi yetişsin diye bekledik o zaman ulaşım imkanları otobüsle 14 saatte falan Kars ağrı neyse artık oralardan geldi en sonunda cenazeye yetişti en sonunda Evet. defin yapacağız Ankara Asri Mezarlığı'nda işte tabuttan çıkardılar. Benim abim var, Zeki abim. O mezara girdi. Mezara kayınbiraderim girdi. Yusuf Bey, Allah razı olsun. Kayınpederi defin yapacaklar. Mezarın içerisine defin yapacaklar. Ama kayınbirader tabii yüzünü görmedi. Mezarın içinde defin yapılmadan önce... ...babamı son bir defa görüm diye... ...babasının yüzünü açtı. Yıkanmış cenaze... Evet. ...buzluğa konmuş... ...buz gibi sert ve donmuş vaziyette. Abim... ...ve kayınbiraderim... ...kayınpederin yüzüne baktılar. Son defa. Kayınbirader... ...babasının yüzüne baktı, açtı. Baktığı zaman şu olay olmuş. Abim anlatıyor, kendi anlatıyor. Kapalıya göz... ...bakarken bakarken... Göz açıldı, o da bize bakmaya başladı diyor. Evet. Biz ona baktık, o bize baktı, baktık. Bir dakika falan baktık diyor. O bize, bizim göz açtı, kapalıydı, açıldı göz, bize bakmıyor Bir süre sonra kapattı. Yüzünü kapattık, defin yaptık. Defin yaptık. Evet. Allah rahmet eylesin. Bak, cenaze soğuk, donuk. ...kaslar hareket etmez... Evet. ...buzluktan çıkmış... ...yıkanmış buzluğa konmuş... ...oğlu gelecek diye bekliyor... ...buz gibi... ...bunu ben doktorlarla tartıştım... ...eğer cenaze soğuksa... ...bu olayın olmaması lazım dediler... ...sıcak cenazelerde bazen oluyormuş... ...ama donmuş soğuk cenazelerde... ...böyle bir şey olmaz dediler... Tamam. ...hamdolsun... ...kayınbiraderim de beş vakit namazında... ...dindar, efendi... ...terbiyeli, namuslu... İffetli, ...kendi halinde... ...efendi bir insan namazında, niyazında... Allah razı ...yani ister. böyle bir olay olur mu? Evet, rahmetli kayınpederimin... ...cenazesinde böyle bir olay... ...biz yaşadık... ...buna benzer daha başka türlü olaylar var ama... ...sırla alakalı olduğu için... ...dinleyiciler de... ...kaldıramayacağı için... ...onları anlatmaktan sarfa nazar ediyorum... Evet. ...kabir halleri... ...bildiğimiz gibi haller değil... Onun için siz nurla dolarsanız... ...Allah'la dolarsanız... ...kabiriniz de Allah'la dolar. İnşallah. Kabirimiz karanlıkla dolması istemiyorsan... ...bu dünyada... ...kalbini karanlıklarla doldurma. Aydınlıkla doldur. Evet. Hep ışık, ışık, ışık. Ya Rabbi sağımı nur kıl. Ya Rabbi solumu nur kıl. Önümü nur. Arkamı nur. Üstümü nur Altımı nur, içimi nur kıl, her yerimi nur kıl. Evet. Ey mümin senin iman nurun benim ateşimi söndürecek diyor cehennem. Ey mümin senin iman nurun benim ateşimi söndürecek sırat köprüsüne çabuk geç diyor. Nur dediğim işte onur, nardan güçlü. Narı söndüren Nur Evet Nur soğuktur Nar sıcaktır Zikir çekerken Allah deyince iltiba bir soğuk etki meydana geliyor Ruha etki Onun için soğuk Ona sıra sıcak etki meydana geliyor Sünme telinucurduhum ve kulubuhum ilazikrille sıcak Karaciğerde ciğer. Kara o aşk yani nefsin Allah'a aşık olduğunun alameti ...karaciğerden meydana gelen aşk ateşidir nefsin Allah'a olan aşkıdır o aşk karaciğerden gelen o aşk ateşi bütün bedeni kapladığı zaman öldükten sonra toprakta çürüme orayı olmuyormuş kalpte gün oradan dolayı değil Evet karaciğerdeki nefsin nefisle alakalı nefsin Allah'a aşk olması kafir nefsin Allah'a iman etmesi peygamberimiz benim nefsim vardı kafirdi. Müslüman yaptım. Artık bana kötülüğü emretmiyor diyor. Evet. İşte buradaki genç, bakın lafı dağıtmak istemiyorum. Dağıttık biraz. Estağfurullah hocam. Yani yüzü güzeldi. Gençti. Dikkat edin. Yüzü güzeldi, gençti. ve hatta güzelleştiği için iman gücü genç mi gösteriyordu? Çünkü iman gücü, namaz gücü insanlar genç gösterir. Yaşından 10 yaş, 20 yaş aşağı gösterir. Evet. Yüzüne baktım. O da bana baktı. Gözünü açtı. Evet. Ondan sonra tebessüm etti. Dedi ki ey Harraz. Bilmiyor musun? Allah'a aşık olanlar ölseler bile daima hayattadırlar. ...vel muhibbune la yemutun. Aşıklar ölmez. Aşıklar ölmez. Ama aşık dediğimiz... ...yani hep anlatıyoruz... ...nasıl olduğunu. Öyle bir aşkı... ...kastediyorum. Evet. Mesela, püf diye sönen aşklara değil. Ve... ...onlar... ...sadece bir yurttan... ...diğer bir yurda... ...intikal ederler dedi. يَنْتَقِلُونَ مِنْ darin Ölmezler. Bir evden diğer bir eve taşınırlar. Bu kadar. Evet, Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli yiyenler, Efendim, bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.